za no yes, hayattan hikayeler yes, price, hayatın içinden bilinen ve bilinmeyen hikayeleriyle kadınlar Hazırlayan öğrenmiş olan yıldız Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Mükerrem Yıldız. Açık Radyo'nun yeni yayın döneminde Hayattan Hikayeler programıyla iki haftada bir karşınızda olacağım. Bu programda her bölümde bir kadın konuğum olacak. Onun hikayesiyle başlayıp kadınlık hallerine yolculuk yapacağız. İlk konuğumla ilk programıma başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş diye başladı küçük kız Tepe'deki evde kendi yaşam masalına. Neredeyse tüm dünyasıydı rengarenk defterler... Ahşap masasında, biri günlük, diğeri masallar, biri araştırmalar, diğeri ise ben defteri, hayalleri, hedefleri dolu. Bir gün şu satırları yazdı ben defterine, ''Sevgili ben, büyüdüğümde araştırmacı olup yollara düşmek tek dileğim, köy köy, şehir şehir gezmek. Biliyor musun sevgili ben, dünyaya gezmeye niyetliyim ben. Biliyor musun sevgili ben, ahşap masamdaki bu defterler bir gün herkesin masalı olabilir.'' Biliyor musun sevgili ben? Ben bir ülkede değil üç ülkede yaşayabilirim. Biliyor musun sevgili ben? Ben hep beni arayabilirim. Dünyayı gezmeye niyet eden, yollara düşen, kimi zaman üç farklı ülkede aynı anda yaşayan yazar, yoga eğitmeni sevgili Defne Suman bugün Hayattan Hikayelerin konu. Defne hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. İlk programımız ve sen yeni çıkan kitabınla bizim misafirimiz oldun. Ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Defne, seninle ilgili böyle küçük bir giriş yapmak istedim. Çok güzel bir giriş oldu. Masanın ahşabını bile kestirmiş olmana hayran oldum. Yollar demişken aslında direkt yollarla devam edelim diyorum. Akademik kariyerini yarıda bıraktın. Farklı Dünyayı gezmek istedin aslında. Bence bu senin kendine ait kendi keşif yolculuğundu. Bu yolculuğun başındaki ve sonundaki Defne Suman nasıldı? çok derin bir soruyla daldık sulara. Şimdi akademik kariyeri yarıda kesmekten ziyade kariyerin derin sularına girmedim diyebiliriz. Yolun çok eskiden çizilmiş rotasında ilerledim. Yani üniversitenin dört yılını bitirdim. Sonra üzerine master da yaptım. Ama ondan sonra çatallaşan bir yol vardı. Ben onun çatallaştığını fark etmemiştim. Zannediyordum ki hani tek bir yoldur bu. Master yapılır sonra doktora yapılır. Çünkü hem ailemden böyle görmüştüm. Hem de etrafımda Boğaziçi sosyoloji bölümünde okuyan bütün arkadaşlarım, beraber yüksek lisans yaptığımız bütün arkadaşlarım bu yolda devam etmeye kararlıydılar. O yüzden ben de doktora başvurularımı yaptım Amerika'ya, İngiltere'ye. İyi bir kabul geldi University of California Los Angeles'ın sosyal antropoloji bölümünden 8 yıllık bir doktora programı. Full burslu işte en iyi hocalarla çalışacağım yani çok parlak bir gelecek beni bekliyor gibi görünen bir yol önümde açıldığında ben e, o noktada kararsız kaldım ve e, yolumu değiştirip bilmediğim o daha karanlık olan patikayı seçtim ve oradan devam ettim ve buraya geldim. Öbür yoldan girseydim ne olurdu, nerede olurdum şimdi, seninle konuşuyor olur muyduk? Bunları tabii ki bilemiyoruz ama hep düşünmeye de devam ediyoruz. Yolun başındaki ben yine hala ben diye düşünüyorum bir taraftan. Ve hep o esas içindeki arzunun ne olduğunu bulmaya çalışan ve oradan yürümeye çalışan kişi. Peki Defne, tarihi ve kurguyu birleştirebilen ve bu süreçte kayıplara, boşluklara vurgu yapan bir yazarsın. Özellikle kahramanların... Nesil romanlarında varola gelen bu boşlukları keşfeden, dolduran kadınlar oluyor. Bu kadınların e, keşfetme hali seni bir kadın olarak nasıl etkiliyor? Ben hep boşluklara bakıyorum. Bir anlatılan böyle çırtkanlığı yapılan bir hikaye var. Bunu aile içinde de düşünebilirsiniz, ülke içinde düşünebilirsiniz, dünya tarihi içinde düşünebilirsiniz. Hep bize anlatılan işte gerek resmi tarih olsun, gerek günümüz yaşadığımız çağın kabullendiği tarih anlayışı olsun. Bunun çırtkanlığı yapılıyor ve sanki bundan başka bir geçmiş Okuması olamazmış gibi bir intiba oluşuyor. Ben konuşulmamış olandan suskunluklardan yola çıkmak istiyorum ve tabii suskunluklardan söz eder etmez aklımıza o history İngilizce'deki tarihin karşılığı olan his story, history history history yani erkek olanın hikayesi ya yeah. bir de her story yani kadın olanın hikayesi nedir o susmuş olan hikaye tabii ki onu dinlemek istiyorum beni nasıl etkiliyor ben. E, Çırtkanlığı yapılan bir çocuktum, suskun bir çocuk değildim. Suskunlaşmam da benden hiç istenmedi. Ama etrafında suskun kalmış kadınların varlığını çabuk fark ettim. Aile içinde veya ülkede veya dünyada onlara ses verecek bir kapı açmak beni müthiş tatmin ediyor. Öyle diyeyim. Bu kadın kahramanlar genellikle eğitimli ve arayış halindeki kadınlar. Bu bağlamda toplumdaki kadınla bir paralellik gösteriyorlar mı? Biraz düşünmem lazım şimdi bu sorunun yanıtını. Her eğitimli kadın dönüp de kendini aramıyor. Her kendini arayan kadın eğitimli midir? Belli bir düşünce, anlayış derinliğine girmek için eğitim şart mıdır? Emin değilim. Çok derin düşünen bir dedenin veya ninenin torunu olarak bu dünyaya gelebilirsiniz. Ve evreni kavrayışta, insanlık ilişkilerini kavrayışta hiçbir eğitim kurumunun size veremeyeceği bir Bilgelik aileniz tarafından da aşılanabilir. Bence mesele derine girebilme yeteneğini geliştirebilen kadınlar. Eğitimle veya eğitim, yani eğitim dediğim hani klasik okuldan çıkma, okuldu veya alaylı diyelim ona. E, bu derinliğe dalabilecek donanımı ona sunan insanlar varsa etrafında bir kadının oraya girebiliyor. Benim dikkatimi çeken bir husus daha var. Bu kadınlar genellikle kırklı yaşlarında özellikle yaz sıcağındaki kadını hatırlıyorum Melike'yi Melike, Melike evet. değil mi? 40 yaşta 40 gün kala mıydı yanlış hatırlamıyorsam evet 40 yaşına 40 gün kala başlıyor evet onun macerası yani. 40 gün kala başlıyordu bu çok enteresan peki 40 yaşla ilgili özel bir düşüncen bir fikrin var mı? neden onlar genellikle 40'lı yaşlarındaki kadınlar? e galiba ben 40'lı yaşlarımda yazmaya başladığım için onlar 40'lı yaşlarındalar yani ben ya çok e, havai yaşadım ilk gençliğimi diyeyim çok derin düşünecek kendimi araştıracak yollara girmedim 20'li yaşlarında bir kadın karakter yazsam ve o böyle çok derin şeyler söylüyor ve düşünüyor olsa bana inandırıcı gelmez böyle kadınlar yoktur demiyorum ama bana inandırıcı gelmez 30'lu yaşlar insanın çok kibirli olduğu yaşlar bence hem kadınlık olarak, güzellik olarak ve güç olarak kendini çok yüksekte hissettiği, Bu sefer de kibir yüzünden içine bir türlü dönemediği yaşlar bana soracak olursanız ve kariyerinde yükselme derdinde kırklı yaşlar girerken veya 30'ların sonunda ilk defa, abi bir dakika. Şimdi bir şimdi bir içimize dönelim bakalım diyebileceğimiz yaşlar gibi benim kendi hikayemde böyle oldu. Etrafımdaki pek çok kadında böyle oldu. Bu yüzden de yazarken de ister istemez gerçekçi olsun diye aslında oradan yola çıkıyorum. Aslında ben de senin gibi hissediyorum bu konuda. 40 rakamının bir farklılığı var gibi geliyor insan hayatında. Peki Defne, bu kadınlar genellikle dedik ki eğitimli ve arayış halindeki kadınlar ama baktığımız zaman bizler de birer kadın olarak her birimiz farklı kimliklere bölünmüş haldeyiz. Tıpkı roman kahramanları gibi. Annelik kimliği, eş kimliği, evlatlık kimliği. Bu bölünme hali kadının kendine kaybetmesinde, bulmasında ya da kendi yolculuğunda etkili oluyor mu sence? Evet ve hayır diyeceğim. Yani çok dikkatle yürünmesi gereken bir yol. Çünkü bu bölünmelerimiz ilk bakışta ve eğer üzerinde düşünmezsek ve üzerinde bir takım tavırlarımızı değiştirmek üzere niyet etmezsek bu bölünme hali bizi eksiltiyor. Perişan oluyorsun, işte evle uğraşıyorsun, çocukla uğraşıyorsun Kocanla uğraşıyorsun, yemekle uğraşıyorsun, işinle uğraşıyorsun sırada kendin, bir taraftan da kendi işini Ve e, o sırada ben dediğin kişiyi büyütmek için, ben dediğim kişiyi beslemek için yapman gereken, atman gereken adımları atmaya ya halin kalmıyor ya vaktin kalmıyor. O yüzden bu alanda çok dikkatli yürümemiz gerek. Ama öte yandan Nietzsche söylüyor bunu galiba, emin değilim. Engel bizim yaratmamızı sağlar. Zaten yaratıcılığımızı besleyecek şey hayatta bizi eksilten alanlardan nasıl çıktığımızın hikayesidir. Bunu başarabilirsek eğer o zaman o bizi eksilten bölünmelerimiz tam da bizi tas tamam olarak sunacağımız eserin kapısını açacak şey. Ama dediğim gibi burada çok dikkatli yürümek lazım. Çünkü bizi devamlı olarak eksiltiyorsa hayat orada yaratacak yer yok, zaman yok. Hal yok. O yüzden evet bunu ben yapmaya çok çalışıyorum. Beni çok yoran bir bölünmem var diyelim ki günlük hayatım içinde eşim hasta ona bakmam gerekiyor. İşte evi döndürmem gerekiyor. Yoga hocalığı yapıyorum öğrencilerimle ilgilenmem gerekiyor. Ve bunların ortasında yazarlık eğer dersem ki Ay, hiç yazamıyorum öbür işlerle uğraştığım için mi yoksa yazıyorum çünkü öbür işlerin içimde dönüştürdüğü bir şeyler oluyor ve oradan çıkıyor. Ama bunun için de yine çok disiplinli bir şekilde demem gerekiyor ki evdekilere. Bakın benim şu anda gitmem gerekiyor. Ne yaparsanız yapın başınızın çaresine bakın. Ve ben önümüzdeki iki saat, üç saat boyunca olmayacağım. Ve o iki, üç saat boyunca ben işte bir kafeye mi gidiyorum, bir odaya mı kapatıyorum kendimi. Ne, neyse o sırada koşullar e, ve o sırada yazıyorum. Ona çok ihtiyacım var. Ben de tam bunu soracaktım sana. Defne Suman bu bölünmüşlük halinde dengeyi nasıl sağlıyor diyecektim. İşte dengeyi tek başına sağlıyorsun. Çok önemli bence tek başına kalabilecek zamanı yaratmak için. Bütün cesaretini toplayıp bir de karşındakine güvenip. Yani ben bu evden çıksam 3 gün, 3 saat, 3 ay hala bu ev dönecek. Ona da güvendikten sonra o talepte bulunmak lazım. Benim gitmem gerekiyor. Defne bu arada... Programın ortasında 25 dakikalık bir program olacak ha, Evet, müzik. Benim sevdiğin şarkıyı çalacağız. Onun anonsunu yapmak ister misin? E, i̇sterim tabii ki. John Bayez benim için çok önemli bir sanatçıdır. Yani e, 14 yaşındayken ben John Bayez'i ilk defa Açık Hava Tiyatrosu'nda gördüm ve e, büyülendim. Ve sanırım ki bütün bu konuştuğumuz her şey, bunları açılan kapı John Bayez'i görmemle başladı. Ondan bir parça çalmanızı çok isterim aslında. İsmi Anıslalobay dürüst ninni Jomba'ya söylesin. Dürüst bir ninni hepimize Anıslalobay. Defne Suman'ın seçtiği bu güzel parçadan sonra Hayattan Hikayeler programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki Defne, zihin, beden ve ruh üçgeninde Defne sunan neler yapmaktadır bir kadın olarak? Hepsini birden aslında içeri alan yogayı yapmaktadır. Ben her sabah muhakkak uyanınca yogamı yapıyorum. Bu üçlüyü çok güzel bir araya toplayan ve perspektifi düzenleyen diyelim. Yani nedir hayatta önemli olan, geçici olan ne kadar önemlidir, kalıcı olanlar nedir? Bu ikisi arasındaki ince ayarı yapmamı ve görmemi sağlayan şey hata yoga. Bunu yapıyorum. Kahve... Bedenen ve ruhen beni çok besleyen ve zihnen de besliyor. Muhakkak kahvemi içiyorum. Roman okumak, her zaman elimde bir roman vardır ve muhakkak her gün okurum onu. Ee, böyle diyeyim yani edebiyat, kahve ve yoga. Bir de tabii ki şimdi özellikle bu karantina günlerinde daha da ortaya çıkan çok önemli bir faktör de dostluk. Dostluklar. Dostluklarla da besliyorum. Beslemeye çalışıyorum görebildikçe dostlarımı. Ne güzel. O zaman Defne Suman'ın bir kadın olarak rutinleri bunlar diyebiliriz. Evet. Peki yeni kitabının ilham kaynağı nedir desem? Nasıl ortaya çıktı desem? Ben okurken e, fark ettim e, ama e, şimdi benim bahsetmem herhalde belki farklı yerlerden böyle farklı ipuçları vermiş olabilirim diye cesaret edemiyorum çok bahsetmeye. Spoiler verme. Evet. <gülüyor> şimdi yeni kitabın ismi Yağmur'dan Sonra... E, ben bunu yazmayı çok uzun zaman, bunu bir öykü olarak başladım ben yani aslında. Kısa bir öykü olacaktı. Fakat sonra dallanıp budaklandı. Editörüme gönderdim ve genel yayın yönetmenimize gönderdim. İkisi de çok güzel bunu devam ettir, bunu roman yap, biz bunu basalım diye cesaretlendirdiler. Bu ilk defa yapıyorum böyle bir şey yani. Başladığım öykü halini editörüme göndermek bir ilk. E, o cesaretle ben yazmaya başladım. Ondan sonra e, işte Covid olayı patladı. Eve kapandık ve yazmayı da sürdürdüm. Aslında ilk ilhamım yetimhane. Büyükada'daki eski Rum yetimhanesinin yakınından yürürken yanımda da öğrencilerim vardı. Yoga öğrencilerim, edebiyat meraklısı yoga öğrencilerim. Onlara dedim ki burada geçen bir öykü yazmak istiyorum. İşte ama öyle bir öykü olsun ki işte geçmişte geçmesin. Geçmiş yerine gelecekte geçsin ama gelecek tıpkı geçmiş gibi olsun derken ilk fikir orada doğdu. Hemen arkasından deprem oldu İstanbul'da. O deprem olduktan sonra da iyice büyüdü bu fikir depremle başlatayım derken işte yakın geleceğimizde geçen bir yetimhane öyküsü çıktı ortaya ve yine bu romanlar hep böyle çok ilginç oluyor hiç beklemediğin yerlere gidiyorlar. Bu da e, benim çok uzun yıllar yaşamış olduğum Asya'ya gitti. ikinci yarısından sonra ya de ikinci yarısı daha baştan itibaren söylüyor Asya'da bir yerlerde geçtiğini. Tabii 100 yıl sonrası olduğu için dünyanın e, coğrafyası değişmiş, sınırlar değişmiş, ülke isimleri değişmiş. Hani Bunlar çok normal. Başka bir dünyadan bahsediyor bize anlatıcımız Kaya. Evet, söylemek <gülüyor> istemedim. <gülüyor> Ve bu kez bir erkek anlatıcı vardı. Evet. Diğer kitapların hepsini okudum. Erkek anlatıcı hatırlayamıyorum ben. Bir tek saklambaçta Eda'nın babası Ege'nin mektupları vardır erkek anlatıcı olarak. <gülüyor> Ve yine çok kolaylıkla yazdığım bir şeydi. Erkekleri daha kolay yazıyorum. Bunu da çok kolay yazdım aslında. Evet, i̇çimdeki evet. erkek çok kolay konuşuyor. <gülüyor> Ve yine ada, yine böyle sırlar. Yine evet. aslında aile var, anne var. Senin kitapların genelinde bunlar var. <gülüyor> Kitapta da var. Analar var burada. Ve anaların isimleri çok ilginç. Bütün isimler değişmiş yani. Evet. Çünkü şöyle de düşünelim her yeni ülke kurulduğunda isimlerimiz değişiyor. Kaya'nın yaşadığı yeni ülkenin de Vatan diye oraya ismi evet. Vatan ülkenin. Vatanın da kültür politikaları gereğince isimleri işte doğadan alınma isimler olmuş. Biraz da Anadolu medeniyetlerine referans veriliyor. O bize vatanın nasıl bir ülke olduğunu aşağı yukarı kestirmemizi sağlıyor. Defne Peki bu kitap İngilizce'de yayınlanacak mı? Benim bütün kitaplarımın haklarını İngiltere'de bir yayın evi aldı. Ve İngiltere, Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda gibi İngilizce konuşulan bütün ülkelerde emanet zamandan başlayarak inşallah hepsi çıkacak. Bu kitap tabii çok yeni inşallah. Bunu da beğenirler ve bunu da basacaklar. O yüzden çok heyecanlıyım bu konuda kitaplar İngilizce'ye gidiyor diye. Emanet zaman Yunanca'da basıldı. Yaşın. Evet evet Emanet Zaman ve Yaz Sıcağı Türkiye'dekiyle aynı zamanda çıktı Yunanistan'da da ikisi. Onların ikisi benim yurt dışında henüz basılmış iki kitabım onlar şimdilik. Emanet Zaman ama İngilizce olarak basılacak ilk kitap olacak sanırım. Evet İng Emanet Zaman baharda çıkacak İngilizce'de. Hı -hı. O sırada İngilizce'de çıkacağı sırada bir sürü başka dilde de çıkacak. Hindistan'da iki dilde çıkacak, Bulgaristan'da, Sırbistan'da, Ermenistan'da pek çok yerde aynı anda çıkacak. Ee, peki Defne, senin kadın okurlarına özellikle önerdiğin günlük rutinlerin ya da yine kadınların özellikle okumasını önerdiğin yazarlar ya da kitaplar var mı? Zaten kitapları genelde kadınlar okuyor olduğu için. Sanırım ki konuştuğumuz zaman, okur dediğimiz zaman aslında büyük çoğunluk kadınlara konuşuyor oluyoruz. Kadınlara önereceğim şey cesaretle kendi alanını yaratmak konusundaki adımı atmak bence. Bu cesareti gösterebilmek. Çünkü ben kendimi cesur olarak tanımlayabilirim. Pek çok yere tek başıma gittim. Ama buna rağmen evin içinde, eşimle olan ilişkimde bakıyorum. Bazen üşeniyorum mücadeleye. Maalesef kadın olarak yaşam hep bir mücadele. En ufak şeylerde bile, işte ben çıkacağım 3 saat gelmeyeceğim, ben çıkacağım 3 hafta bir tatile gideceğim, arkadaşlarımla, bunların hiçbirini mücadele etmeden alamıyoruz. Etraftaki bütün kadınlardan biliyorum. Bir erkek çok daha kolay söyleyebilir ki, ben arkadaşlarla bu gece çıkıyorum, beni geç saate kadar bekleme. Ama bir kadın bunu söylediği zaman hep bir açıklama yapması ve bunu çok da sık tekrarlamaması gerekiyor. Yani bu haftada bir olabilecek bir şey değil. O bir mücadele, kafede tek başına yazmak mücadele, Gideceğim Tayland'da tek başıma tatil yapacağım. Ama bu, bunun için bile müzakereler ve münakaşalar devam ediyor. Ne zaman gideceksin? Bir erkeğe bir çocuğa bakmak hep kadının üzerinde. Roller değişseydi bakılacak kişi kadın, bakan kişi erkek olsaydı o erkeğin çok daha fazla özgürlük hakkı olacaktı. Bunu fark edip bunun için mücadele etmek. Yani mücadele derken öyle ömür törpüsü bir şeyden bahsetmiyorum ama devamlı olarak bir e, haklar ve ayrıcalıklar ilkelerini hatırlatmamız gerekiyor bak benim yerimde sen olsaydın ben bunu anlayış gösterecektim şimdi sen benim yerime geç ve bana anlayış gösterin erkeklerimize devamlı hatırlatılması gerekiyor o yüzden bunun buna üşenmemeyi öneriyorum üşenmemek ve cesaret etmekle oluşabilecek girilebilecek bir kapı var açılabilecek bir kapı girilebilecek bir ne diyelim oda var orada kendine ait bir oda aslında sen kitaplarında da bu kadınlık hallerine, kadınların sorunlarına genellikle yer veriyorsun. Bilhassa e, tecavüzler ve cinayetler, kadın yönelik şiddet konularını işliyorsun. Benim için e, senin kitaplarında yer alan bu kısımlar çok değerli. Çünkü belki sosyoloji kimliğinden de kaynaklı olarak buraların daha araştırılarak bilinçli bir şekilde e, yer aldığını düşünüyorum kitaplarında. E, bu konuda ne demek istersin Defne? Ya bir bizim zaferlerimiz konusu, bizim zaferlerimiz yani yine bizim bu ülkede e, history, onun erkeğin gözünden baktığımız e, tarih, öyküde e, görmediğimiz e, zulümler var. Ve bu zulümler içinde, bu e, erkeklere yapılan zulümler ve ama kadınlara yapılan zulümler hele hiç konuşulmayan şeyler ve bunların ıı, dile getirilmesinin zafer tanımımızı veya tarih tanımımızı yeniden yapılandıracağını umuyorum. Bu böyle benim içsel görevim gibi bir şey hissediyorum bunu aslında. E, o yüzden de karanlıkta kalmış kadın zulümlerini olabileceğince işliyorum romanlarımda. Çünkü içimi tırmalıyor. Bir konu içimizi tırmaladığı zaman e, onu yazmalıyız bence. Bu da benim içimi tırmalayan bir konu. Defne, programıma katıldığın için teşekkür ederim. Renk verdin. Yeni kitabının Bol okurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok mutluyum bu programa dahil olduğum için. Hayattan Hikayeler'in bu haftaki konuğu Defne Sumandı. Gelecek programda bir başka kadın konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Hayattan Hikayeler m içinden bilinen ve bilinmeyen hikayeleriyle kadınlar. <Sessizlik> Hazırlayan ve suman <Sessizlik> mükerrem yıldız.